Ben Vedat Ozan, Koku programına daha hoş geldiniz. Ee, hatırlarsanız geçen hafta bir parfümör ve ona bağlı iki parfüm hikayesini incelerken süremiz yetmemiş ve ikinci hikayemizi bu haftaya bırakmıştık. Dilerseniz geçen haftanın bir özetini geçelim önce sonra da hikayemize kaldığı yerden devam edelim. Yani ne demiştik ee, pek çok programımızda geçen parfümör veya bulun kelimesini daha iyi anlamak için e, gene bir parfümör olan Jean-Claude Elena ve onun formüle ettiği iki parfümün hikayesini dinleyelim. Ve kimdir bu parfüm insanlar bu örnekler içinden onu görelim demiştik. Ajan ee, Claude geçmeden önce ben yine size e, parfümör hakkında genel özelliklerinden bir bahsedeyim isterseniz. E, parfümör konum olarak sanatla bilim arasında bir yerde durur. E, daha genel isimleriyle burun denilen bu insanlar günlük hayatta karşılaştığımız her türlü kokunun yaratıcısıdırlar. Bir ressam veya müzisyene benzetilebilirler ama şu farkla ki onların tabloları e, palet değil, e, palet niyetine kullandıkları ve organ, parfümlerin orgu denilen bir çeşit raf sistemindeki kokulardan e, farklı bir armonik yapı ortaya çıkarak oluşur. Bir koku molekülünü e, diğer bir koku molekülüyle ilgili İlişkiye girdiğinde yani karıştırıldığında nasıl bir sonuç çıkacağını veya karışan kokuların kuvvet dengesini nasıl bir şekilde alabileceği yani gül veya yasemini karıştırdığınız ortaya ne tam bir gül ne de tam bir yasemin diyemeyeceğimiz ama tanıdık. Gene de yeni olan bir çiçeği nasıl var edilebileceği hatta üst veya kalp notaların ve baz notaların nasıl karıştırıp da sürdüğümüz kokunun tenimizde daha uzun süre kalmasını sağlayabileceği bu parfümörün hem yetenek hem tecrübesine bağlıdır. Ve usta bir parfümör yaklaşık 3000 kokuyu birbirinden ayırt edebilir ve bu seviyeye gelene kadar her gün kör testler yaparak çalışırlar yani birkaç kağıt. Flotter veya tuş denilen kağıtları alırlar. Bunları farklı şişelere batırırlar ve kokuların isimlerini doğru olarak bilmeye çalışırlar şişelerin üzerinde yazılanları görmeden. Bir koku yaratırken piyasa koşullarına uygun olarak öncelikle onu kaça mal etmeleri gerektiğini öğrenirler işverenlerinden ve buna göre hareket ederler. Eğer sipariş edilen koku ucuz bir ürünse... Nadir bulunan veya işte pahalı olan maddeleri gözlerinin önünden uzaklaştırırlar. Kalan daha ekonomik alternatifler içinde arayışlar yaparlar. Daha sonra parfümün ana fikri diyeceğimiz koku temasına yani olfactory theme deniyor buna İngilizcesinde karar verirler. E, floral mi baharatlı mı eğer floral ise tek çiçek kokusu mu olacak bir buket çiçek kokusu mu olacak vesaire vesaire önlerine bir kağıt çeker ve pek çoğunu da koklamaya bile gerek duymadan ee, bini bulacak, toplamı 1000'i bulacak şekilde ölçü birimi içinde malzemeleri formülün içindeki malzemeleri sıralamaya başlarlar. Yani işte 30 kısım gül, 60 kısım tübroz, 70 kısım metil sedril keton gibi önce isimleri yanına da gramları sıralayarak yazarlar. D diyelim. Çünkü artık işin içine bilgisayar programları var. Sadece madde ismi ve miktarı değil, aynı anda maliyet bilgisi de otomatik olarak işliyorlar. Parfümün sonunda o 1000 rakamına ulaştığında sağ tarafta da e, maliyet rakamı çıkmış oluyor. İlk taslak çıkınca bunu hemen laboratuvara yollarlar e, ve asistan tarafından bu gönderilen formül e, elektronik bir hassas tartıda Damla damla gerçeğe dönüşür. Şimdilerde artık böyle bir kağıtta pek laboratörü olanmıyor. Çünkü parfümlerin ekrana girdiği ölçüler asistanın da ekranında o anda görünüyor. Ve o da böyle yürüyen bir bandı çalıştırarak önüne gelen o yüzlerce küçük şişeden bu maddeleri alıp cam bir kapta karıştırıyor. İlk taslaktan son haline gelene kadar bu formül bazen 100-200 kere ince ayar diyebileceğimiz şekilde bir ayar görebilir. Ve bu da hiçbir zaman müşterinin beğeneceğinin garantisi değildir. Bir parfüm hazırlanması bir ay da sürebilir, birkaç yıl da sürebilir. Üç sene, dört sene parfüm hazırlanmış, üç sene, dört de formül hazırlanmış parfümlerin olduğu da çok olmuştur. E, müşteri beğenmeyebilir e, ama müşteriden siparişi alan parfümörün bağlı olduğu firma faydalı olacağını düşünürse o koku firmasının kütühanesine kaydolunur bu koku. Küçük bir numunede e, koyu renk bir şişe içinde veya alüminyum bir kap içinde uygun ısı ve ışık koşullarında saklanır. Yok o da olmuyorsa bu aylarca süren emeğin ürünü tabii ki çöpü maalesef boylar. Parfümörün yaratısı test ve kontrol edilip müşteri tarafından da onaylanırsa endüstriyel üretim aşamasına geçilir. Normalde ve genelde. E, müşteri bu aşamadan sonra faturalandırılmaya başlar. Yani o araştırma, yaratma süreci o meşakkatli dönem için hiçbir şey ödemez. Ödemez derken tabii herhalde bu da fiyatın içinde gizlidir. E, çünkü aslında müşteri de siparişi birkaç firmaya birden vermiştir. Onlar da bir nevi yarış içindedirler bu siparişi kazanmak için. Bütün bu süreç tabii son derece gizlidir müşteri. Çoğu kez parfümörün ismini bile bilmez. Tam tersi olarak parfümör de kime bunu hazırladığını çoğu kez bilmeyebilir. E, pazarlama departmanı vasıtasıyla ilişki kurarlar. E, i̇ş kazanıldığında da bu böyle kalabiliyor eğer pazarlama açısından parfümörün isminin açıklanması artı bir değer getirmeyecekse kazanan formülle müşteriye verilmez o da koku şirketinin kasasında kalır. Jean-Claude Elena da bu anlattıklarımızdan biraz farklı olarak tırnak içinde tanınan bir parfümör yani meşhur bir parfümör ama tanınıyor olması onun da bu sıkıntılı süreci yaşamadığı anlamına gelmez. Geçen hafta anlatmıştık üzerinde aylarca çalıştığı çay kokusunu Çay kokulu bir parfüm. Hem diyor hem İvsan Nörhan tarafından halledilmiş. Elena da çareyi rakı dibinde aramıştı diye bir küçük espri de yapmıştık. Sonra ne olmuştu? Sadece butiklerinin ortamına koku püskürtmek isteyen Bulgari bu parfüme talip olmuş. Belki bir iki şişe de satar diye başlanan bu iş. Umulmadık bir başarı yaklamış ve Bulgari parfümlerinin e, neredeyse başlangıcı olmuştu. Neydi bu parfümün ismi? O parfüme o Tevert yani yeşil çaylı parfümlü su Türkçesiyle. Nasıl bir yapısı vardı? Üst notalarda bergamot ve portakal çiçeği, kalp notalarda Yasemin ve Gül, bazı notalarda ise çay ekoru diyebileceğimiz biraz farklı bir çaylı koku. Neden farklı? Çünkü Geçen haftada belirttiğimiz gibi el ana doğal esans yağlarını sorgusuz kabul eden bir tip değil. Lavanta örneğinden yola çıkarsak gene geçen hafta verdiğimiz bir örnekti. Bu lavantanın tarlada kokusuyla esansya halinde kokusunun farkını ortadan kaldıracak veya hayalindeki o çocukluğunda yaşadığı lavantaya ulaşacak şekilde bazı molekülleri laboratuvar ortamında ayrıştırarak yağın dışında bırakabiliyor. Çünkü çiçekler ve bitkiler... Doğadaki hallerinden esans yağına dönüşme süreçlerinde yüksek ısı ve su nedeniyle yapısal bir takım değişiklere. Uğrayabiliyorlar ve farklılaşabiliyorlar. Biraz daha sert veya acı bir hal alabiliyorlar. Lavanta demişken bir parantez açayım burada. Hem Yunan hem Roma uygarlıklarında çok sık tercih edilen bir bitki lavanta. rahatlatıcı bir kokusu var, dinlendirici bir özelliği var. E bu nedenle Roma hamamlarında çok fazla kullanılıyor yıkanırken insanlar e, lavanta kullanıyorlar. Hatta lavanta isminin de buradan kaynaklanarak Latince lavare, yıkamak fiilinden geldiği de pek çok çevrede kabul görüyor. Bir parantez daha açayım ben. Üst, orta ve baz notalar için bildiğimiz gibi her kokunun kuvvet ve kalıcılığı aynı değil. Daha küçük moleküllere sahip kokular daha çabuk uçabiliyorlar. 19. yüzyıldan itibaren bu özellik kullanılarak parfümlere organik bir hava veriliyor. Yani sürdüğümüz parfüm süreç içinde yaşayarak teninizde değişime uğrayabiliyor. 015 dakika içinde aldığınız kokulara üst notalar 15-120 dakika arasında ortaya çıkanlara ve parfümün esasını teşkil eden katmana orta veya kart notalar 120 dakikayla 8 saat arasında hatta bazen bir iki gün süren son aşamaya da baz notalar diyoruz. Üst notalar ne kadar hafif olabiliyorsa baz notalar da o kadar ağır olabiliyor. Çünkü baz notalar parfümün hem bütün yapısını şekillendiriyorlar hem de e, sabitlendirme rolünü üstleniyorlar. Bütün bu üst orta alt nota sistemine olfactory e, pyramid yani koku piramidi diye tercüme edebileceğimiz bir isim veriliyor. E, bu piramidin üst küçük üçgeni. Üst notalar ortadaki kısım kalp en altta baz oluyor daha geniş olan. Kısmı. Bunun e, bir istisnası yok mu? Var. 1980'lerden itibaren seyrek de olsa geliştirilen bazı parfümler daha lineer doğrusal bir yapıya sahipler. Bunlarda üst notalar yok veya çok az e, parfüm tende kaldığı süre içinde değişmeden aynı şekilde kokuyor. Yani böyle bir e, işte iki saat sonra böyle koktu, dört saat sonra kokusu böyle dönüştü gibi bir şey yok. Bu istenerek böyle yapılan bir şey. E, bu tip lineer parfümler parfüm dünyasında şöyle bir... E, Hafif e, erotik romantik bir örnekle anlatılıyor. Çıplak vücuduna kürk giymiş bir bayanın kürkünü sıyırarak birdenbire çıplak kalması gibi bir şey deniyor. Böyle bir hazırlık safrası önden ısıtma safrası gibi bir şey yok. Linear parfümleri örnek olarak e, Dior'un Poison bu ilk Poison ama 20 sene önceki yeşil şişe. Chanel'in Allure, Estée Lauder'in Whiteland'in Kaşerel'in de anizini verebiliriz. Geçen hafta programa e-mail atan bir dinleyicimiz kendi deyimiyle müzmin açık radyo dinleyicisi Akın Yılmaz Bey. Parfüm müzik ilişkisinden yola çıkarak müzikte zamansal bir sıralanış parfümde ise aynı anda Algılama olduğundan, bir fark olduğundan bize bahsetmişti. Bu aynı anda algılama linear parfümler için geçerli. Zira piramit yapısı içinde bir parfüm oluşturan notalarda da e, gördüğümüz gibi zamansal bir yapı içindeler. Bunlarda da e, aynı müzikte olduğu gibi intro, crescendo ve final söz konusu olabiliyor. E, tenimizde kalma süresi 8-10 saat olan bir parfümün bütün notalarını alalım. Böyle müzikal notalarla mümkün olsa elişleştirelim. Yani işte ne bileyim ben. Yaseminler, Güller, Doremi, Bemoller, diyezler vesaire olsun ve bu işte çok uzun süre kalan 8-10 saat kalan parfümü 10-20 dakika aralığına sıkıştıralım bize müzikal kompozisyona çok yakın bir değer verebilir bu. Hatta bildiğim kadarıyla 10-12 sene önce İngiltere'de böyle bir konçerto bestelendi ve icra da edildi ama daha fazla detay bulabilmek için kitaplarımın arasına dalmam lazım onu ne zaman yapabilirim bilmiyorum ama buraya da Not alıyorum. Evet dağıldık. Gene çok e, süre geçiyor. Elana'nın birinci parfümünü bitirip tam ikincisine başlamıştık. Geçen hafta süremiz bitmişti. Aynı sıkıntıyı yaşamayalım. 2004 yılındayız. Bir pazar günü Jean-Claude Elena Hermes Genel Merkezi'ne gelir. Bu filmi çok yeni parfüm olarak atanmıştır. E, daha önce bu şirket işini yaptığı Öncer'den Mediterane, bildiğimiz gibi şirket yöneticisinin gene şirket bünyesindeki bütün Hermes butiklerinin vitrin dizaynını yapan Leyla Menşari'nin Evine yaptığı ziyaret ve Tunus'taki deniz kıyısındaki bu evin bahçesindeki hem çiçek hem deniz güzelleri kokan havadan etkilenmesi üzerine e, bir tanımlama notu ortaya çıkmıştı. Bu tanımlama notundan Jean-Claude Elena bir parfüm ortaya çıkarmış. Başarılı olmuş böyle hafif çağdaş minimalist bir havasıyla e, bu başarı da ermesinin tabii dikkatini çekmişti. E, bu kez aynı seriden gene daha hafif e, gene çağdaş gene minimalist bir parfüm yaratılacaktır. Bu kez gene parfüm yaratılacaktır. E, Briefi parfümün ismidir. Öncelerden sürüle Nil. E, Nil üstünde bir bahçe. E, Briefinin verilmesiyle beraber Elena, Hermes'in e, parfümler pazarlama direktörü e, Helen Dubrul, parfüm bölük başkanı e, Veronique Gauthier, Hermes ailesinden bir kişi ve bir fotoğrafçıyla beraber Mısır'a doğru yola çıkarlar. Fotoğrafçı hem bu parfümün lansmanında kullanılacak kitapçık için bu parfümler e, piyasaya çıkmadan önce bir ön basın lansmanları yapılır, bir davet verilir. Burada bir kitapçık içinde parfümün ve parfümün türevlerinin küçük birer şişesi şık ambalajlarla basında sunulur. Burada kullanılacak fotoğraflar, bir de genel tanıtım kampanyasında kullanılacak fotoğrafları çekmek için bir de fotoğrafçı vardır yanlarında. Mısır'a uçmadan önce Elena'nın kafasında işte böyle yaseminler, insans, ağaçlardan oluşan falan kokusal bir fikir vardır ama gerçek Mısır kokusunun nasıl olduğunu tabii ki o da. Merak etmektedir. Mısır'a inince şaşırırlar. Zira hiç hava bekledikleri gibi kokmamaktadır. Hatta neredeyse kokusuzdur. Yine de koku aramaya devam ederler. Asvan civarında e, dolaşırlar. Baharatçıları gezerler. Old Katarak diye bir otelde kalırlar. E, sabah kiçiner Bahçesine giderler. Lord Kitchener bildiğiniz gibi o işte gün üzerinde güneş batmadığı dönemlerde bir tane Afrika valisidir. Onun isminde bir ada ve çok büyük bir doğal park var Nil üzerinde. En vay çeşit ağaç bitki işte bir o kadar çeşitte aylık aylak insan dolaşır bütün gün sıkılmadan vakit geçirilebilecek bir yerdir burası hasper kadar ben de gitmiştim ama o zaman kokuyla bu kadar ilgilenmiyordum ilgilenseydim herhalde daha da fazla vakit geçirirdim. adaya vardıklarında pek az şeyin o anda açmakta olduğunu görüp de hayal kırıklığı yaşarlar böyle yumuşak kokulu akasyalara yaklaşırlar ama bu onların hikayesi değildir yani bu hikayenin içinde yer alacak koku o değildir onun için uzaklaşırlar ee, gezdikçe yalnız Elena böyle hafif endişelenmeye başlar kafasında hiçbir fikir oluşamamıştır böyle paniklemeye başlar. Boşluktadır. E, asmana döndüklerinde tekrar baharatçı vahtarlara uğrarlar. E, süsen kökü diye veya süsen diye Türkçe'ye çevrilen orisrut e, koklarlar. Bol bol böyle menekşe andıran hafif tatlı bir kokul. Ağır tatlı değil ama yani hafif tatlı bir kokudur bu. Bol bol Yasmin Zambak da bulunmaktadır attarlarda. Elena çevresindekilere Yasemin'in bir özelliğini açıklar. Bu ilginç bir özellik. Bunu buraya not ettim size. Ben de açıklayayım. Yasemin'in ağır koku vermesinin nedeni indol diye bir moleküldür. İndol bir sürü beyaz çiçeğin kokusunda bulunur. Yalnız Yasemin'de değil. Ee, ama Yasemin'de özellikle bulunan bir e, moleküldür. O işte ağır kokuyor falan dediğimiz ama reddedemediğimiz bir e, havayı veren Yasemin'e de odur. Ama işin şaşırtıcı tarafı da şudur. O molekül bir tek Yasemin'de veya beyaz çiçeklerde yoktur. Çürümüş ette veya dışkıda da e, en belirgin havayı veren bu indol denen moleküldür. O yüzden ölümün kokusu da. Denir indole. E, Calvin Klein'in Eternity yani sonsuzluk isimli parfümünde bol miktarda indol kullanılması da herhalde bir ironi olsa gerektir diye düşünüyorum. E, indole benzeyen çok örnek var koku dünyasında. Sivet, indol, kuminik aldehit yani bu tip kokuların şişelerini hani kapaklarını açsam şuradan radyoyu bırakır kaçarsınız oradan diyebileceğim kadar. Ahar kokulardır bunlar. E, bu da neye getirir bizi? İyi ve kötü koku diye bir kavram yok parfüm dünyasında. Sadece kararında kullanma ve nerede kullanabileceğini bilme olayı var. E, neyse Elena ve ekibinin hikayesinde indol de yoktur. Sadece bir açıklama yapmak istemiştir. Onlar daha farklı bir şey e, aramaktadırlar. Bir sabah bir e, filika, feluka deniyor orada. Bilip e, Nil'de turlamaya başlarlar, bir yerde karaya çıkarlar, bir Nubya köyüne giderler. E, burada ağaçlardan neredeyse yola sarkan böyle yeşil mangolar vardır. Bu mango'nun kendine has taze bir kokusu var. Aslında sadece dalındayken tam kokusunu verir. Kopardığınızda böyle yaklaşık 60 saniye içinde falan o parlak taze koku maalesef kaybolur. E, yerine başka gene hoş bir koku olur ama o ilk e, ağaçlarda yaşanan kesif mango kokusu sadece ağaçların e, üstünde olduğu süre içinde vardır. Ee, Helen yanlarında o da dalları koklar. O daha çok kayısıyla greyfurt karışımı bir intiba edinir mango hakkında. Ee, gotiye daha farklı algılamıştır. Tırnak cilası temizleyicisi gibi kokuyor bunlara da. Aslında çok haklı yani çok iyi de bir burnu varmış e, hanımefendinin. E, aseton ve mango aslında aynı ketonları içermektedir. Ketonlar e, dimetil keton yani aseton veya e, pek çok farklı ketonlar da parfümlerin içinde Kullanılır meyve ketonları da bunlar gibidir ve doğru bir tespit yapmıştır ee, ama e, bunu çok fazla bilmediği için böyle bir parfüme herhalde aseton koymayacaksın diye hafif bir serzenişte bulunurlar o da merak etmeyin der ama aslında bunu tabii ki kullanacaktır. Böyle parfümörle işvereni arasında dekode edildiği zaman yani şifresi çözüldüğü zaman ortaya çıkacak pek çok konuşma vardır her şeyi iki taraf birbirine söylemezler ee, sonuç iyi olacaktır ama bilinmesi süreci belki rahatsızlık vereceği için Böyle bir gizlilik oluşabilir e, parfümlerde çok sık kullanılır ketonlar çünkü böyle ani bir patlama böyle bir parlaklık verirler parfüme e, vakit daralıyor gene <gülüyor> ben bitirememekten korkuyorum e, aylar sonrasına gelelim bu geziyi bitirelim e, kafada bir takım fikirler oluşmuştur e, pazar günkü o toplantıya dönelim 3 tane numuneyle gelmiştir toplantıya ad1 ad2 ve ad3 ee, i̇lk elde AD3 reddedilir çünkü çok tatlı gelmiştir. Ee, Elena da bunu makul bulur ve sebebini açırlar çünkü AD3'te Manolya korları kullanılmıştır. Onların hikayesi Manolya'dan uzak bir şey olacaktır. AD2 üzerinde dururlar. Onu da açıklar. AD1 daha mangomsu, AD2 de biraz daha odunumsudur. Ayrıca bir de sürpriz var AD2'de der Elena. Nedir nedir nedir diye sorarlar. Siz tahmin edin der. Birkaç denemeden sonra Mısır'da çok rastladıkları, konuştukları bir şey çıkar. Ve Elendübrül bunu bilir. Havuçtur bu. Elena da diğer birçok parfümör gibi daha önce pek çok kez havuç ve domates akorlarını veya işte yaprak yağlarını formüllerinde kullanmıştır. Kerevizyonu kökü de kullanılır aslında pek çok parfümde ama bunları biz ne reklamlarda görürüz ne basın bültenlerinde duyarız. Çünkü ne domates ne de havuç, çiçek yaprakları veya işte hoş bir hanım vücudu veya işte yapılı bir erkek vücudu kadar böyle romantik ve albeni şeyler değildir. O açıdan çok fazla söylenmezler. Her üç lümunede de tabii ki mango vardır. Kağıtlarda denendikten sonra sıra tende derler. Kollar sıvanır işte damlalar kollara damlatılır. Üzerine. Parfümlerin en büyük sıkıntısı bu anda ortaya çıkar. Bu parfümün de sıkıntısı budur. E, tendeki mango çok hafiftir. E, halbuki kağıtta algılanan mango daha kuvvetlidir. Buna bir çözüm bulmak gerekecektir. Bu sorundan daha önce de bahsetmiştik yani 1889'da Aime Gerlen efsanevi o Ciki'yi yaratırken kağıtta falan test edilmezdi tabii kokular. Ama bugün e, bu hızlı yaşama süreci içinde çok çabuk satın alma kararı vermek durumu ortaya çıktığı için kağıtlarda deneniyorlar. E, tabii parfüm firmaları da kağıtta iyi kokan kokuları daha çok üretiyorlar. Ama satın aldıktan sonra görüyoruz ki bazı parfümler e, özellikle kağıt kokusu düşünülerek yapıldığı için tenimizde ya çok kısa süre kalıp uçuyor ya da kokusu tamamen değişiyor. Hatta kendi Column Black diye bir kokusu vardır buna da mango gibi örneğini verirler hani o daldaki mango nasıl 60 saniye kalıp da sonradan kokusu başka bir şeye dönüşüyorsa neyse kağıtten parametreleri beraber değerlendirilir Lotus'u daha baskın olan AD2'de karar kılınır ama elbet bir takım düzeltmeler yapılacaktır tabii küçük birkaç endişe daha vardır mesela bu kokuyu erkeklerde kullanılacak mıdır? Daha üniseks bir havası olması için Elena uyarılır çünkü üniseks bir koku olması düşünüyordur. Ayrıca renklendirme yapılıp yapılmayacağı düşünülür. Renklendirmeye gerek yoktur çünkü zaten açık renkli bir sıvıdır. Ee, AD2 bu düzeltmeler yapıldıktan sonra biraz değişir ve e, AJ olur. Ama AJ olurken AD2'de neler vardı bir ona bakalım isterseniz. Zaten taslağı, bu AD2'nin taslağını Mısır'dan dönerken uçakta karalamıştır Elena. 13 maddeyle başlangıç yapacaktır. Acık portakal esansının Mango'nun tazeliğini vereceğini düşünür. Ee, sentetik greyfurt akorunu asitli bir hava sağlayacağını düşünür. Çünkü doğal greyfurt esansı çok fazla tercih edilmez parfümlerde. İçinde çok fazla sülfür atomu vardır ve kısa sürede koku kötüleşebilir bundan dolayı. Başka bir takım sürpriz maddeler de vardır mesela işte tahtı, kemanın tahta kısımlarına cilalamakta kullanılan rozin gibi kendisi ilk etapta bu listedeki 13 maddeden 2 tanesini eler o poponaks vardır bu 13 maddenin içinde mesela reçine gibi kokması gerekirken mantarsı kokmuştur diğerleriyle Diğer kokularla ilişkiye girince. Limonense mango kokusunu alt notalara taşıması için düşünülmüştür. Halbuki tam tersi olup daha kayısımsı bir hava vermiştir. Hoştur ama istenilen bu değildir tabi. Tekrar elden geçirilir. İşte A, 1 A, 2 A, 3 diye 3 tane koku ortaya çıkar. Bunlar fazla limonsudur. İçindeki sentetik grapefruitlar azaltılır vesaire vesaire. Ve sonunda A, diye bir kokuya ulaşılır. Eee... Çok parfümsü gelmez bu e, denedikleri zaman değerlendirme kuruluna. Bu parfümsü gelmez ne demek herkes parfümsüden böyle daha Chanel 5 gibi biraz daha ağır bir kokuyu anlar. Bunun anlamı da şudur işte içine biraz aldehit koy da biraz daha zenginleşsin ağırlaşsın vesaire gibi tabi bu Elena'nın karar vereceği bir şeydir. Gene bir takım eleştiriler doğrultusunda bu koku değiştiriliyor. Bu sefer ismi AS olur. Biraz daha çiçeksidir. Daha ham mango kokar. Ama bu sefer de çok kolay bir havası olduğundan şikayetler. Yani sanki böyle 16 yaş, 15 yaş. E, i̇nsanları için hazırlanmış bir koku gibi olmuştur görüyorsunuz yani süreç ne kadar zorlu geçiyor bir şey yapıyor devamlı değiştiriyor yapıyor tekrar değiştiriyor tekrar gene işte elen laboratuvara döner artık miligram böyle e, hesaplarıyla moleküllerle oynanır ve A ortaya çıkar A son halidir biraz daha ağaçlara dönmüştür limon azalmıştır. Acı portakal kokusunun üçte biri dışarıda bırakılmıştır. Ee, i̇çeriye bir takım yeni şeyler katılmıştır. Mesela çam ağacı molekülleri ve bal abzülüsü katılmıştır ki oldukça pahalı bir içerik maddesidir bu. Ee, 1976'da Elena ilk ismini duyurduğu Van Cleef Arpels için firstü yaptığında formülde 160 kalem içerik maddesi vardır. A'da ise toplam madde sayısı 30'dur. Ee, A'yı alır koklar ilk ağızda o daldan kopmamış yeşil mango kokusu gelir burnuna. Elimizde veya manavımızdaki mango değil biraz daha abstre soyut bir mangodur bu. Ee... Gerçi çoğumuzda gidip dalında mangoyu çok fazla koklamadığımız için bu koku bize biraz yabancı bir mango kokusu gibi gelebilir. Ağustos'ta Paris'e döner ve ayı değerlendirmeye sunar. Aslında süresinin verilen süreyi bir ay geçmiştir. Çünkü Ağustos'ta bunu sunmasına rağmen Ocak ayında önce basına sonraki aylarda da tüketiciye sunulması kararlaştırılmıştır parfümün. Bir parfüm de üretildikten sonra bir bekleme süreci vardır. Yani matürasyon süreci yapar yapmaz hemen süremezsiniz, kullanamazsınız, ambalajlayamazsınız. Bu bekleyip e, yağların birbirine iyice alışması, tanışması, kaynaşması gerekir. E, bu sürenin de ve artı pazarlama için işte şişeleme, reklamlama vesaire sürelerde düşündüğü birazcık da geç kalmışlardır. E, Ocaktan sonraki aylarda 100 mililitrelik şişesinin 125 dolardan e, satışa sunulacaktır. Çok beğenilir tabii a e, bu. Haliyle değerlendirme kurulundan ve Unjer'den Sürülü ismini hak ettiğine karar verilir. Evet, bu küçük bir hikaye yani sonunda çok fazla bir şey yok ama bu hikayeyi anlatma sebebim benim. Bir parfümün bir parfümör gözünde yaşadığı süreci daha iyi değerlendirmemize yardımcı olmasını Istedim. Bir de çok teknik bilgiler vermektense böyle bir hikaye içinde verildiğinde belki daha az rahatsız edici olur diye düşünüyorum. Bu e, parfüm müzik konusundaki e, bunların ikisini bir parametre olarak karşımıza almamızı. E, bize hatırlattığı için akılın yılmaz bir dinleyicimiz çok teşekkür ediyorum evet, bu ikinci hikayeyi de bitirmiş olduk e, aynı zamanda programında sonuna geldik tabi haftaya bir söyleşi konuğumuz olacak 10 yıldır koku sektörünün içinde yer alan e, duygu beş hanımla genel bir söyleşi yapıp biraz da çocuk kokularına o sentörlere değinmeye çalışacağız e, ben öneri eleştiri ve uyarılarınız için e-posta adresimizi tekrar ediyorum kokuprogrami.yahoo.com e, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum